Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Efendim 23. lemaya, Tabiat Risalesine başlayacağız inşallah programımızda. Üstad, Tabiat Risalesinin baş kısmına şöyle bir not koymuş. Tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zir-i zeber ediyor. Evet. Tabiat Risalesi baştan sona muhteşem bir mantık örgüsü içerisinde Vahtaniyet ilahiyeden başka bütün alternatifleri silen, çürüten bir risale. Özellikle asrımızda tabiat fikri küfrisi gerçekten mektep derslerinin bazen içerisinde eritilmiş, sindirilmiş bir şekilde insanlara sunuluyor. Bu asrın temel vasıflarının bir tanesi az ya da çok herkesin aleminde bir tabiat fikrinin yer etmesi. Dolayısıyla küfrün temel taşı bu asırda. Bu temeli darmadağın edecek bir risale, tabiat risalesi. Bir ihtar var yine bunun başında. Şu notada tabiyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafı olduğu Lakan do, lakal doksan muhali tazamun eden dokuz muhal ile beyan edilmiş. Tabiyyunun münkir kısmının. Tabiatçıların bir kısmı yanlış bir e, dini itikat taşıyarak da tabiata tesir verebiliyorlar. Onlar bir yana bir de tabiatçıların inkarcı kısmı var. Yani bir uluhiyeti bir Allah fikrini Bütünüyle reddeden, inkar eden bir kısmı var. İşte bunların gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu lakar 90 muhali tazamun eden 9 muhaliyle beyan edilmiş. 9 imkansızlık ortaya konularak beyan edilmiş ama bu 9'un içerisinde 90 tane muhal var en az. Sair Risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tayy edilmiş. Yani çok özetle verilmiş. Dolayısıyla bazı kısımlar çıkarılmış, geçilmiş. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler o yolda gidiyorlar hatıra geliyor. Bu da insanların zaman zaman zihnini e, işgal eden tereddüt veren bir şey. Evet koca koca insanlar bazen isimlerinin başında profesör yazan bazen düşünür filozof olarak bilinen insanlar böyle bir inkar fikrine gitmişler. Böyle koca koca akıllar ve dehalar nasıl bu hurafeyi kabul edebiliyorlar diye hatıra geliyor. Evet onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikatin meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekre ve gayrı makul hülasayi mezhepleri mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i birhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Tekrar alırsak bu cümleyi. Evet onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Ya aslında detaylı mesleklerinin ne anlama geldiği üzerine detaylı düşüne, düşünebilseler hatalarını görecekler. Fakat çok sati bakılarak meseleler çok zaman mütala ediliyor. Ve sözlerinin ne anlama geldiği ve nereye gittiği çok zaman taraflarından anlaşılamıyor. Hem mesleki, hakikati meslekleri ve mesleklerinin lazımı. Yani bir fikir sabit olursa levazımatıyla beraber sabit olur deniyor. Yani bir fikri kabul etmek, gereklerini de kabul etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bu budur dediğinizde o fikrin gerekçe, gereklerini de kabul etmek durumundasınız. Yani güneş çıktı dedikten sonra artık gündüzden bahsetmen bah, bahsetmek bile abes. Güneş çıkmışsa elbette gündüzdür. Evet. Bunun gibi bir fikir sabit olunca gerekleri de sabit oluyor. İşte bu Risale'de baştan sona bu mana ele alınıyor. Eğer bunu böyle kabul ediyorsanız ona şunu da kabul etmek zorundasınız diyerek kabul ettikleri şeyin ne kadar akıl aykırı, hurafe, çirkin bir şey olduğunu izah ve ispat ediyor bu Risale'de baştan sona. Evet. Yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayrimakul hülasayi mezhepleri mesleklerinin lazımı. ...mesleklerin olmazsa olması ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bir hanlarla şüphesi olanlara tafsilen, beyan ve ispat etmeye hazırım. Yani bu kısım ris Risale'de biraz öz ve özet olduğu için bazı meseleler zihne havale ediliyor ve başka Risale'lere havale ediliyor. Onun için bazen e, bazı mantık silsereleri zihne havale edildiği için insan bazen daha geniş tafsilat arzu edebiliyor bu meselelerde. Başka Risale'de geniş izahları var. Dolayısıyla buradaki mana özetle anlatılmış manalar. Müsat i̇şte bu ihtarı bir haşiye koymuş. Bu Risale'nin sebebi telifi gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik imaniyeyi tezif edip bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe edip dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. Evet böyle bir zeminde yazılmış bu Risale. Gayet mütecavizane yani saldırgan bir edayla ve gayet çirkin bir tarzda her türlü nezaket kurallarını bir kenara bırakarak insanların imanına, ahlakın itikadına gayet çirkin bir tarzda saldır, saldırıldığı ortamda hakayık imaniyeyi tezif edip, imana ait hakikatleri küçümseyip hatta alayı alıp bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip anlayıp idrak edemeyeceği mevzular karşısına geldiğinde Acizini itiraf edecek yerde ben anlamıyorum o halde bu böyle değildir diye hurafe ilan edip, dinsizliği tabiata bağlayarak ya bu tabiat-perestlik fikrini tabiata güç-kuvvet tesir atfetme noktasında artık dinsizlik mecrasına kaymış insanların Kur'an'a hücum edilmesidir. Bunların Kur'an'a hücum etmesinden kaynaklanan bir ortamda, gergin bir ortamda yazılmış bu risale. ''O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe, kaleme verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi.'' Evet, öyle şiddetli ve çirkin bir şekilde bir saldırı olunca bütün mukaddesata bir hiddet hasıl ediyor ister istemez. O çok şiddetli ve bazen çok galiz, kaba tabirlerle bu batıl mezheplere tokat atıyoruz. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane, nazikhane ve kavlileyindir. Yoksa ustadın gerçekten bütün Risale'deki üslubu bu. Oldukça nezih tertemiz bir üslup. Nazik nezaket içerisinde ve kavlileyin yumuşak bir lisanla hikmetle, ikna ederek mevzularını anlatıyor. Burada ikna ile beraber şiddetli bir üslup ihtiyar edilmiş, seçilmiş. Bunun sebebi de bu saldırgan ifadelerden kaynaklanıyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. "Kâlet rusuluhum efillahi şekkum fâtiris ard." Şu ayeti kerime. Bu ayet kerimede resulleri semâları ve arzı yaratan Allah konusunda şüphe mi ediyorsunuz? Şeklinde bir meal. Şu ayeti kerime istifam inkariyle. yani Allah konusunda şüphe mi? Yer ve gökleri yaratan Allah konusunda şüphe mi? Ee, şeklindeki istifam mı ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı. Demekle vücut ve vahtaniyet ilahiye bedahat derecesinde olduğunu gösteriyor. Yani böyle apaçık bir mevzuda insanların şek ve şüpheye düşmeleri hayret verici. Dolayısıyla bu konuda ortalama bir insan hayrete düşmemesi gerekir. Manasını ifade ediyor ayet-i şu sırrı zaten evvel bir ihtar. 1338'de Ankara'ya gittim. Yani Cumhuriyet'in hemen öncesinde 1922 denk geliyor sanıyorum. Ankara'ya gittim. İstanbul ordusunun Yunan'a galibesinden neşe alan ehl-i imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için de sağ sahne çalıştığını gördüm. Evet. Yani yepyeni bir devlet kurulurken tam da böyle bir zafer neşesi içerisinde olan insanların arasında gizliden gizliye bazı e, e, ekiplerin çalıştığı ve bu milletin diniyle, imanıyla arasındaki bağları koparmaya çalıştığını üstad görüyor. Tüm de deste sahne çalıştığını. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet kerime bedahat derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle, çok açık şey. Allah'ın varlık ve birliğinin çok açık olduğunu ifade ettiği cihetle ondan istimdat edip o ayetten yardım dileyip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an hakimden alınan kuvvetli bir bürhanı Nur'un Arabi bir risalesinde yazdım. Ankara'da yeni gün matbaasında tab ettirmiştim fakat ma tesif arabi bilen az ve ehemmiyetle bakanlarda nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedim. Ma süf o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. Bilmecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen özetle yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan mütahdit bürhanlar bu bürhanda kısmen iddia ediyoruz. Genişçe başka yerlerde yazılan şeyler özetle bir araya getiriliyor. Her biri bunun bir cüsu hükmünde geçiyor cüzi hükmüne geçiyor. Dolayısıyla diğer risaleler, bu risalelerin bir çeşit parçası hükmüne geçiyor. Daha detaylı anlatılan parçalar hükmüne geçiyor. Mukaddeme, ey insan, belki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği ismam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Evet. Şimdi, tabiat Risalesi aslında bütünüyle tabiatçılara yazılmış bir Risale gözüyle bakılmamalı aslında. İşte gördüğümüz eğitimin tesiriyle ya da hakim kültürün tesiriyle ciddi propagandalarla alemize bir çeşit tabiat fikri küfrisi yerleştirilmiş. Her ne kadar Allah'a olan itikadımız devam etse de bazı tesirleri tabiata, tesadüfe, sebeplere havale etmek tarzında bir çeşit şirk ihtiva eden bir düşünce alemimizi bulandırıyor. Dolayısıyla her insanın, her Müslümanın bu asırda bu risaleye ihtiyacı var. Evet. İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmame eden dehşetli kelimeler var. Yani dinsizlik kokusu gelen kelimeler var. Yani bir tevhid akidesiyle kesinlikle bağdaşmayacak kelimeler ağzımızdan çıkıyor. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Çok zaman farkında olmadan biz de bu kelimeleri kullanıyoruz. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi evcedetül esbab, Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Yani sebepler var. Bu sebepler tahtımda. Bu hadiseler cereyan ediyor. Sebeplere bir şey tesir vermek var burada. İkincisi teşekkere bir nefsi, Yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor, bitiyor. Kendi kendine olmak. Sanki arkasında hiçbir ilahi güç, kuvvet, sevk idari yokmuş gibi. Üçüncüsü, iktizat tut tabiat. Yani tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyoruz. Ya da günümüzdeki kelimeyle doğaldır. Bu iş böyle olur zaten. Tabiatının muktezası gereği, doğası gereği gibi tabirleri çok sık duyuyoruz etrafımızda. Halbuki bunların hepsinde küfür, küfür e, kokusu kendisini gösteriyor. Dolayısıyla... Bu tür cümleleri kullanan her insanın bu Risale'yi bizatihi kendisine hitap eder gibi okumasında çok ciddi bir fayda var. Evet madem mevcudat var ve inkar edilmez. Üstad i̇şte burada en temelden başlıyor. Mantıki muhakemesini sürdürmek için. Evet madem mevcudat var ve inkar edilmez. Yani varlık dediğim şey var. Bu inkar edilecek durumda değil. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Var dediğimiz şeyler de sıradan şeyler değil, muhteşem bir sanat ihtiva ediyoruz müthiş bir hikmetle inşa edilmiş. Yani Her bir hayvanın her bir kılı bile muhteşem bir sanat ve bir gaye ifade ediyoruz. Gayesiz, faydasız, sanatlı olmayan hiçbir şey yok kainatta. Evet, şu mevcut var ve sanatlı hikmetli vücuda geliyoruz. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor, sürekli bir defa olmuş da öylesine heykel gibi durup durmuyoruz yeniden yeniye sürekli oluyor. Hatta her varlığın hele de canlıysa sürekli de vücudu yenileniyor. Kendisi de bütünüyle yenileniyor. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Evet. Herhalde ey mülhit, ey inkarcı, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani ortada bir varlık var ve bu varlık izah edilmek durumundadır. Yani kafası işleyen, düşünen, tefekkür eden insanın boynuna boştur. Bu. Ortada bir canlı var, sanat var mesela. Bu sanatın nereden geldiği, ne anlamı ifade ettiği. Hele de bu sanat bir de kendimiziz. Nereden geldim? Benim anlamım nedir? Vazifem nedir? Nereye gidiyorum? Sorularını sormak insan aklının gereğidir. Asırlar boyunca insan bu sorudan kurtulamamıştır. Evet. Aklın ve fikrin namusu da budur. Bu soru cevap ister. Herhalde ey mühid bu mevcudu mesela bu hayvanı ya diyeceksin ki esbab Alem onu icat ediyor yani esbabın içtimağında o mevcut vücut buluyor. O şey varlık sahasına çıkıyor. Sebepler bir araya gelmiş ve bu varlığı varlık sahasına çıkarmış. Veyahut o kendi kendine teşekkür diyor. İkinci bir şık kendi kendine olmuş. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Doğası gereği, tabiatı gereği adeta varlık sahasına çıkıyor. Veyahut bir Kadir-i Zülcelalem'in kudretiyle icat edilir. 4 şık da bu. Evet. Dört şık var. Başka da şık yok. Öne sürülen. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, bat, battal, mümteni, gayri kabil oldukları iyi ispat edilse. Yani dört yol var. Bunun üçünün muhalli, akla aykırılığı, kesinlikle kabul edilemez olduğu ispat edilirse... Biz zarure ve bilbedaha dördüncü yola olan tarik-ı vahdaniyet şeksiz şüphesiz sabit olur. Dördüncü yol nedir? Kudreti sonsuz bir zatın yaratmasıyla varlık sahasına çıkıyorlar. Şimdi Üstad Hazretleri birçok yerde kendi fikrini anlatıyor. Onun ispatını izahını yapıyor ama burada farklı bir metot izliyor. Burada ispat ve izahı aslında muhataba bırakıyor. Yani Allah fikrini bir kenara bıraktığınızda hadi bu mahlukun nasıl meydana geldiğini izah edin. Sebep mi diyorsunuz? Kendi kendine mi diyorsunuz? Tabiat mı diyorsunuz? Hadi izah edin. Bunun bana mantıklı olduğunu ispat edin. Sadedine geliyor ve dolayısıyla onların fikirleri ne kadar akıldan uzak olduğunu ispatlayan bir yöntem tercih ediyor. Dördüncüsü kendisinin kendiliğinden tahakkuk ediyor. Yani dört ayrı yol varsa mutlaka dördünün biri doğruysa Üçünün yanlışlığı ispat edildiğinde dördüncüsü kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Evet Ama birinci yol ki, esbab alemin istimaiyle teşkil eşya ve vücudu mahlukattır. Sebeplerin bir araya gelmesiyle, alemdeki dünyadaki sebeplerin bir araya gelmesiyle eşyaların şekil alması, mahlukatın vücut bulması, varlığa kavuşması pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Buna Aytüsat üç ayrı bakış açısı verecek. Üç ayrı cepheden ne kadar akıldan uzak olduğunu önümüze koyacak. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun isterildi. Hem hayattar harika bitiryak ondan yapılmak icap etti. Geldik o eczahanede o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. Evet bir eczane. Bir macun yapacağız ya da bir tiryak, bir panzehir yapacağız. Geldik. Hem ilaçları gördük hem de ilaçların ham maddelerini gördük o eczanede, kavanozlarda. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus ile bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından ve hakeza muhtelif maddeler miktarlarda eczalara alınmış. Evet. O ham maddeler, ilaç ham maddelerinden azıcık ondan azıcık bunlar ama miligram cinsinden diyelim. Küçük miktarlarda alınmış. Eğer birinden bir hem yanoksan veya fazla alınsa o macun zih hayat olamaz. Evet. Bir azıcık fazlaydı, da azıcık az olsa o maddelerin o macun hayat verici olamaz. Hasiyetini özelliğini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da panzehri de tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile bir madde alınmış ki zerre miktar noksan veya ziyade olsa tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinin ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktar eczaları alınmış. Evet bir ilaca bakıyoruz içinde hangi maddeler var? Onları teşhis ettik sonra baktık. O maddelerin hepsi de, ham maddelerin hepsi de var. Ve çok özel ölçülerde alınmış maddeler. Ve öyle hassas bir ölçü içerisinde ki, bir tanesi 50 tane 50 çeşit maddeden bir tanesi eksik ya da azıcık fazla olsa, o ilaç özelliğini göstermeyecek. Böyle bir durum var ortada. Acaba hiçbir ciddi imkan ve ihtimali var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, Şişelerin garip bir tesadüf ve fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bunun daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Böyle bir şeye kim ihtimal verebilir? Evet ortada bu kadar madde var. Onlardan çok özel ölçüyle alınmış böyle bir ilaç var. İlaç da ortada, diğeri de ortada. Bu bunu nasıl izah edeceğiz? Sadece sarsıntılara, rüzgara, esintilere, efendim çarpmalara tesir vererek böyle son derece hesaplı bir iş yapılabilir mi? Hayır. Buna kim ihtimal verebilir? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, yani şeyin eşekliği malum. Fakat eşek muzaaf bir eşekliğe girse, yani eşek bir kat daha eşek olsa, sonra insan olsa, bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Bu fikri kabul edebilecek hiçbir insan bulunamaz. Eşek bile normal eşek kabul edemez. Bir katta eşek olsa yine kabul edemez. İşte bu misal gibi her bir zihayat elbette zihayat bir macundur. Hangi canlıya bakarsak bakalım öyle çok muhtelif parçalardan muhteşem bir denge içerisinde bir araya gelmiştir. Her bir canlı en küçüğü bile. Yani tek hücreli canlılar diyorlar ya onlar bile. Öyle muhteşem bir denge ki hatta o tek bir hücreli canlının bir proteini bile. Bundan çok daha muhteşem bir şeydir. Evet. En sıradan bir proteinin bile işte onun altyapısını oluşturan amino asitlerden meydana gelmesi için yapılan hesaplar bir ihtimal bildirmek için hani denizlerin efendim damlulara denince ya da efendim çöllerin kumları adedince gibi tabirlerle ifade edilir ya, çok az. Kainattaki atomlar adedinden daha, atomlarda bir adedinden daha küçük bir ihtimal. Onların sıradan rastgele bir araya gelmesi. Bir proteinin vücuttaki protein, en basit bir protein. İnsanda yüzlerce çeşit protein var. Çok ciddi makromoleküller, kimyasal maddeler var. Muhteşem şekilde bir araya gelmesi var. Hiç kimse bir canlının kendiliğinden vücut bulabileceğini hatta canlının en alt yapısının bile kendiliğinden vücut bulabileceğini ihtimal veremez. Bu misaldeki eczani misalinden çok daha büyük bir hakikat. Evet. Her bir zihayat elbette zihayat bir macumdur ve her bir nebat hayatlar bir tiryak gibidir ki çok müteddit edzalardan, çok çeşitli parçacıklardan çok muhtelif maddelerden gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Bir araya getirilmiştir. Eğer esbaba sıra isnat edilse ve esbab icat etti denilse, aynen eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi yüz derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl şu eczane-i kübra-yı alemde, Hakim ezelinin mizanı kaza ve kaderiyle alınan mevadda hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şey şamil bir iradeyle vücut bulabilir. Evet, yeryüzü şey muhteşem bir eczane gibi. Hakim ezeli, yani her için hikmetle yapan Cenab-ı Hak, mizanı kaza ve kaderiyle, yani ortaya koymuş olduğu formülle diyelim, mevadda hayatiye, alınıyor, hayat maddeleri alınıyor. Hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şey şamil bir irade ile vücut bulabilir. Evet. Mesela o kendi formülünü ortaya koyuyor. Sonra hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilimle her şeyi pençesinden tutan irade ve kudretiyle varlık sahasına çıkarabilir. Başka türlü olamaz. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tabai vesbabın işidir diyen betbaht o tiryak acip kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Yani insan sarhoşluk insan aklını bozuyor. Çünkü bir ahmak bir insan var, bir de sarhoş oluyor. Bunun içinde düştüğü ahmaklıktan daha ziyade bir ahmaklıktır. Aklı başında bir insan böyle bir fikri kabul edemez. Yani insan sıradan bir çorbanın bile e, usta bir aşçının elinde olmadan izahını mümkün görmez. Çünkü ya suyu fazla olur. Ya mesela diyelim mercimeği fazla olur. Ya tuzu fazla az olur. Ya biberi, ya şusu, ya busu. Ya fazla pişirilir, ya az pişirilir vesaire gibi. Sıradan 3-5 maddeden oluşan bir çorbanın bile kendiliğinden meydana gelemeyeceğini e, bildiği. Bu iş kompleksleştikçe yani 50 çeşit şeyin katıldığı. En az birisinin az ya da çok olduğunda e, zehre dönen bir çorba düşündüğünüzde. Bunu izah etmenin imkanı yoktur. Kaldı ki bir şey... Mesela sıkça yapıldığı gibi bir protein kendi kendine meydana gelebilir mi? Gelemez mi? Gelemez. Yani veya öyle düşük bir ihtimal ki yani kainattaki atomların sayısı buna yetmiyor. Trilyonlarca böyle kainat olsa hepsinin atomlarını yan yana getirsek yine bir tek proteinin bile kendiliğinden meydana gelmesin ihtimal verilmiyor. Bunu kendileri de itiraf ediyorlar. Kendisinin ateist unvanı taşıyan insanlar. Hadi bir şekilde bir proteinin meydana geldiğini düşünse bile bile insan ne olur? Bir protein olur, birkaç gün sonra bozulur. Olan şey budur. Bir canlı diyelim hayat sahasına çıktı tesadüfen ne olur? Ölür. Dolayısıyla onların sadece varlık sahasına çıkması yetmiyor ve sürekli yenilenir bir şekilde yeniden yeniye icatları gerekiyor. Bir canlının varlık sahasına çıkması yetmiyor ve kendi kendini imal edebilecek muhteşem bir teknoloji de sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir mana Hiçbir zaman gerçekleşemez. Hiçbir akıl buna ihtimal veremez. Evet o küfür ahmakhane, sarhoşhane, divanece bir hezeyandır. Evet inkar böyle bir şey. İkinci muhal. Eğer her şey vahide hat olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnat edilse lazım gelir ki, Alemin pek çok anasır ve esbabı her bir hayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi bir küçük vücudun bir, bir küçük mahlukun vücudunda kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübâyin esbabın içteme o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz diyecektir. Evet. Eğer her şey vahide had olan Kadirül celale verilmez, yani diyeceğiz işte bir muhteşem bir ilme, iradeye ve kudrete sahip, her şeyin sevk idaresi pençesinde olan birisine teslim edilmezse, lazım gelir ki alemin pek çok anasır ve espa, varındaki birçok sebepler, unsurlar, her bir zihin hayatın vücudunda müdahalesi bulunsun, her bir canlının varlığında varlığına müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi küçük bir mahlukun vücudunda, yani teknoloji nanoteknoloji diyorlar ince teknoloji nanoteknoloji mesela bir sineğin gözünün yanında son derece kaba bir teknoloji olarak kalır inceler incesi bir nizam yani en kuvvetli ışık mikroskopları altında görülmeyen bir sürü hassas cihazları var minicik canlıların elektron mikroskopları bile kaba kalıyor bu kadar incecik nizamlar var canlılarda bu incecik bir alanda çok kaba, dengesiz, düzensiz ne yaptığını bilmeyen ve kafa kafe verip ittifak edip de bir şey imal etmekten son derece uzak olan sebeplere bu konuda adeta ilah gibi bir e, mana vermek akla zarar. Evet, Bir küçük mahlukun vücudunda kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübain esbabın içtima. Sebepleri birbirine zıt Birbiriyle alakası olmayan şeyler o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz diyecektir. Evet bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır vesbabıyla alakadardır. Bir sinek bütün kainatla alakadır. Kainatta ne varsa adeta onunla bir alakası var. Mesela gözünün güneşle alakası var. Mesela güneşe göre bir göz buna tahsis edilmesi lazım. Midesinin diyelim güneş sistemi ile alakası var. Çünkü baharla alakası var. Dolayısıyla bir sinek kainatla ile alakadardır. Bir sineği yaratan kainatı yaratarak, kainatı düşünerek yaratabilir ancak. Evet, dolayısıyla bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser esbabı, anasır ve esbabı ile alakadardır. Belki bir hülasasıdır. Eğer kadir ezeliye verilmezse o esbabı maddeye onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Evet. Madde, maddi sebepler maddeten onun içinde bulmak, yakında bulmak durumdalar. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Değil mi? İç yapısı da daha e, harika olduğu için içine girip içeride de çalışması lazım. Maddi sebeplerin. Belki cisminin küçücük bir numunesi olan gözündeki bir hücre, hücresine girmesi icap ediyor. Çünkü sebep maddi ise müsebbebin yanında ve içinde bulması lazım geliyor. Sebep, maddi ise müsebbebin yani sonucun içinde bulunması lazım geliyor. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan alem, alemin temel unsurları ve anasır ve tabayin maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. İşte Sofistaynın en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. bir kısım insanlar ...adeta Cenab-ı Hakk'ı inkar etmekte kendilerince bir artık hürriyetlerinin güvencisi buluyorlar. Yani Allah'a iman etmek, onun onu sevk ve idare ediyor olduğunu bilmek, o insanın hürriyetine bir darbe bulmuş gibi olduğundan... ...insanlar Allah fikrini kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla bunun için bahaneler uydurmaya çalışıyorlar. Bunların hepsini üstad akıldan son derece uzak buluyor. Ama bunların arasında sofestai denilen, her şeyin varlığını inkar eden bir kesim var. Aslında çokları bunları ahmak bulur. Müstad bunların akıllı olduğunu diğerlerinden söylüyor. Sebep olarak da çünkü mahlukatı kabul edip halik'i kabul etmemek imkansız diyor. Sanatı kabul edip sanatkarı inkar etmenin çok daha ağır bir e, akıl fukaralı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bundan utandıkları için sofistahiler. Madem Allah'ı kabul etmiyoruz o zaman mahlukat da yoktur. Ve mahlukatın varlığını da aslında bilemeyiz. Belki bizim gördüğümüz yanılgıdan ibarettir şeklinde kendilerini kandırma metotlarının çok daha sağlıklı olduğunu söylüyoruz. Diğerlerine göre. Üçüncü muhal El-Vahidu La-Yasr-i İllâni vahid Kayde-i bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Evet, bir varlık eğer bir birlik arz ediyorsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Yani tek bir elden çıkmıştır. Yani bu şöyle de bakılabilir. Mesela bir elma dört tane ağacın mahsul olamaz. Bir ağacın mahsuldür. Bir yavru dört tane mesela diyelim kuzudan doğmuş, koyundan doğmuş olamaz. Birinden çıkar. Çünkü bir var, tek tek bir bütündür. Bir bütünlük varsa bir elden çıkmıştır bu hususan o mevcut gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise bilbe daha sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan müteddit ellerden çıkmadığını. Şimdi muhteşem bir şekilde dengeli, birbiriyle alakalı her bir parçasının diğeri hesaplanarak yapıldığı. Mesela bir saat gibi düşünülürse her bir parçası beraberce düşünülüp planlanıp yapılmış olması gerekiyor yani mesela birden çok insan bunu yapıp düşün e, yapıyor olabilir bir saati ama bir kesrete vahdet vermek tabiri var üstadın başka bir yerde. Kafa kafaya verip bir consensus oluşturup belli bir plan üzerinde çalışıyorlar ki o işi yapıyorlar. Yoksa her insan kendi kafasına göre e, kendi bildiği gibi parçalar yapmaya kalksa o saat saat olmaz. Dolayısıyla sanat incelikçe hassaslaştıkça birbiriyle bu kadar ciddi bir uyum problemi oldukça ve ortada muhteşem böyle bir cihaz varsa, bu tek elden çıkmıştır. İhtilaf sebebi olacak, karışıklık sebebi olacak, çok ellere havale edilemez. Belki gayet kadir, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde... Hadsiz ve camit ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karma karışıklık içinde... ...kör, sağır esbabı tabiyenin karma karışık ellerine... ...hadsiz imkanat yolları içinde ve ihtima ve ihtilat ile... Bu esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde o muntazam ve mevzun ve vahit bir mevcudu onlara isnat etmek yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır.'' Evet, bu kadar hassas, hayatın, hayata dair her şey hassas bu kadar, işte bu kadar hassas şeyler çok değişik herlere verilemezdi. Hele de körlerse bu değişikler, herler, sağırlarsa ki tabiat dediğimiz şey böyle hesap kitap bilen şey değil, belli bir e, amat için kafa kafaya verecek şeyler değil. Dolayısıyla bu kadar birbirinden uzak kör sahur hükmünde olan şeyler bir araya gelip böyle muhteşem bir denge halindeki bir varlığı varlık sahasına çıkaramaz. Halkımızın arasında öyle bir tabir var. Bir evin iki gelin olursa yemek ya çok tuzlu olur ya tuzsuz olur diye. Niye? Çünkü kafa kafaya verip o iş yapılmamışsa bu iş böyle olur. Kainattaki sebepler de hepsi birbirinden bağımsız hesap kitap yapıp kafa kafaya verecek belli bir amacı amaç etrafında organize olabilecek durumda değiller dolayısıyla onlara böyle muhteşem sanatları haval etmek akıldan son derece uzaktır haydi bu mühalleden katın azar böyle bir olmazsa olma şey akla zarar bir e, ihtimali bir kenara bırakalım esbabı maddiyenin elbette tesirleri mübaşeretle ve temaslı olur evet maddi sebepler etkilerini bizzat temas ederek yaparlar. Halbuki esbabı tabiyenin temasları zihayat mevcutların zahirleri iledir. Evet dış sebepler sadece zahirini ile e, temaslar olur ve zahirine belki bir katkılar olabilir. Müsbet ya da menfi. Halbuki görüyoruz ki o esbabı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını on defa zahirinden daha muntazam. Evet dış yüzü ne saliyetle temas edebiliyorlar ama iç yüzü dış yüzünden 10 kere daha harika. Çünkü asıl cihazlar işte. Onlar için de muhteşem bir dizayn gerek. Bu da maddi sebeplerin elinin yetişemediği yer. Daha latif, sanatçı daha mükemmeldir iç yüzü. Espa maddenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri ve belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zii hayat, küçücük hayvancıklar en büyük mahluklardan daha ziyade sanat cacip hılkatçe bedi bir surette oldukları halde. Yani büyük mesela fil gibi bir hayvan var, bir de sivrisinek var. Hangisi daha harika? Aslında sanatçı sivrisinek daha harika. Hadi diyelim filin dış yüzüne belki e, maddeler temas edebilir, kaba maddeler bir diyelim e, tesir icra edebilir. Fakat incecik o sivrisineğin, o incecik uzuvlarına, hele de iç organların, iç cihazlarına nasıl e, temas edip ...onlara sanat icra edecekler. Evet. En küçük hayvanlar... Da ...en büyük sanata sahipler. Evet. Küçücük hayvanlar... ...hayvancıklar... ...en büyük mahluklardan daha ziyade sanatçı acip... ...hılkatçe bedi bir surette... ...oldukları halde... ...o cami, cahil, kaba, uzak... ...büyük ve birbirine zıt olan... ...sağır, kör esbaba... ...isnat etmek... ...yüz derece kör, bin derece sağır... ...olmakla olur. Evet... Bugün tabiat hisalesinden sebeplerin ihtimaiyle mahlukatın teşkil edilip edilemeyeceğine dair ustadın harika üç ayrı muhalleni dinlemiş olduk. Cenab-ı Hak alemimizden tabiatın, esbabın, şirkin paslarını silsin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inneke entel alimun hakim vahiru davanel hamle rabbil alemin el